95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sidar Duman, Akdeniz'de Pusulasızda bir salı günü daha sizlerle beraberim. Beraberiz çünkü çok sevgili Turgay Tuna yanımızda bugün. Kendisini Açık Radyo'dan da dinlemiş olabilirsiniz, biliyor olabilirsiniz. Kitaplarından biliyor olabilirsiniz. Nereden başlayacağımı bilemediğim bir kişilik olduğu için Önce Turgay Tuna'ya sözü bırakacağım fakat genel başlık olarak Bugün Mısır'dan bahsedeceğiz. Mısır çünkü Akdeniz'in iddialı bir şeyti söyleyeyim bence başkenti. Ama önce Turgay Tuna, buyurun. Evet Mısır değil, Sider. Ee, şöyle ki şu anda İstanbul'da büyük bir olay var. Dünyaya dolaşan bir sergi İstanbul'a geldi. Aşağı yukarı bir, bir, bir ay yakın da sergi devam ediyor zannediyorum. Mart sonuna kadar da devam edecek. Ee, çocuk Kral Tutankamon. Ee, bu sergi Ayaz Ağa'da de Orada sergileniyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Gerçek objeler değil tabii ki mezardan çıkartılmış olan. Hepsi replika ama çok mükemmel replikalar. Yani ee, Mısır'a gitmemiş olanlar için özellikle görmelerini tavsiye ettim. Hararetle tavsiye ettim. Onu da söyleyeyim. Ee, çünkü Tutankamon dediğimiz zaman dünya arkeoloji tarihinde sen de bildiğin gibi en muhteşem, en zengin mezar bulundusu ve çok zengin ee, ...bir başka örnek yok... ...5380 obje çıkarılıyor mezarlık içinden... ...1922'de başlıyor bu Kasım ayında... ...bunun yanı sıra tabii ki... ...bir de başka bir tarafı daha var... Tutankamon'un bu genç kral... ...18 yaşında 17-19 yaşları arasında... ...Turban hangi yüzyıldan bahsediyoruz... Belki şey İsa'dan, yüzyıldan önce, ...İsa'dan önce 1300'lü yıllara gidiyoruz... Tutankamon o dönem 1332... ...o dönemler... ...1330'lı yıllar... ...ve 9 yaşında tahta çıkan bir küçük çocuk bu... E, o zaman da evlendiriliyor 9 yaşında. Tabii evlendirildiği zaman muhakkak ya evcilik oynuyordu. Ee, eşiyle, o da 9 yaşında, Anxekamon ve hatta topaç mopat çeviriyorlardı. Yani öyle asıl perdenin arkasında başkaları var tabii ki. Bir büyük anne var, bir baş rahip var, bir e, Mısır orduları kumandanı Horemheb denilen adam var sonradan, Firavun olan. İşte bu genç çocuk çıktıktan çok kısa bir süre sonra da ölüyor. Yani 9 yaşında tahta çıkıyor, 18 yaşında diyoruz ona. 17-19 on on yaşında. Çok bugün hala çok tartışılır. Nasıl öldü, öldürüldü mü öldüğümü, mü neyse. ...uzun yıllar hep başına bir şey vurularak öldürüldüğü düşünüldü. Çünkü başında bir vuruk var, bir şey var kafatasında. Ama bunun dışında son 20-25 yıldan beri bu ves vardır. Ee, şeyde National Cerafikalı falan çıkarıp böyle şapkalı adam Mısırlı ünlü Yeşil Onların yaptıkları araştırmalar var. Ee, abselerinden öldüğünü söylüyor, söylüyorlar. Gene ee, bir iki tane daha sıkıntısı var tabii ki. Çünkü eski Mısır'da tabii çok da sorunlar var sağlık açısından. Onun dışında çok önemli bir şey çıktı ortaya. Hiç bilinmiyordu ve gerçek bu yani şey yaptılar bunu gösterebildiler, açıklayabilirler veyahut da bulabildiler. E, aksak bir adam Tutankamon. Hep top şeylerle, bastonlarla filan yürümüş, doğru dürüst bir kral. Velhasıl bu kral 18 yaşında sonra işte cenazesi filan yalıyorlar, ediyorlar. Arkasından yüzyıllar geçiyor. Soyulamış bir mezar. Çünkü eski Mısır mezarlarının çoğu soyulmuştur. Hele Krallar Vadisi'nde, tepte bütün o kralların mezarları. Ama Tutankamon 1920 yılda meşhur İngiliz arkeolog Howard Carter onun efendim işte ortaya çıkartmasıyla, gün ışığına çıkartmasıyla mezarı muhteşem bir bulundu ve ...dünyayı, e, basını falan... ...o zamanki medyayı sallıyor böyle. O zaman Osmanlı dergilerinin falan kapaklarında... ...bizim gazetelerde de haber oluyor tabii... ...mazam. Hatta bir açık arttırmada... ...bir iki şey bulmuştum, satın almışımdır. Bir Osmanlı dergilerden bir tanesi... ...kapağında böyle tutan kamonun mezarı falan... ...bulunmuş bilmem ne böyle haberler. Öyle bir dönem bu. İşte bunun mezarından çıkan tabii çok... E, ...değerli. Hani Her şey değerli de... ...adamın iç çamaşırlarına kadar çıktı... 3.300 yıl öncesinden bahsediyoruz. 3.300 yıllık mezarından soğanlar çıktı kurumuş sepetlerin içinde. O bir alemde yesin o inanış var. Efendim sepetlerin içinde hurmalar çıktı bilmem neler çıktı. Böyle bir mezar bu ama bunun yanı sırada bir de efendim büyük bir hazine çıktı. Abi tabi 3.300 yıl deyince benim aklımda mesleki deformasyon bir tek obje beliriyor. Sultan Kamundan'dan önce Ulu Burun gemisi. Aa! Çünkü aynı döneme tarihli. burunla da geleceğiz ama özellikle tabii ben senin Mısır'a olan ilgini, merakını ve bilgini çok iyi biliyorum. Yani onlarca kitabın, onlarca makalenin orada yaşamışlığın, bu konudaki birikiminle ilgili birkaç cümle bize söyle ondan sonra istiyorsan Uluburun'dan başlayıp Şimdi devam edelim. burun deyince tabii Tutankam'ın bir öncesine gidiyoruz. Senin de bildiğin gibi dünya tarihinde gelmiş geçmiş bugün hala konuşulan, hala soru işaretleri dolu olan bir dönem 23 yıl, yalnızca 23 yıl meşhur Akenaton yani Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu gibi, İncil'de de yazılı olduğu gibi, Tevrat'ta da biraz şey söz edilir. Hiçbir zaman adından bahsedilmiyor ama her zaman güneşe tapan Firavun diye geçer. Yazılmış. İsa'dan önce yine böyle 1300'lü yıllarda tabii bu kendisi tahta oturmuş. Onun yanı sıra efendime söyleyeyim gelir gelmez kısa bir süre sonra çıkıyor bütün... Amon rahiplerine haykırıyor çünkü o zamana kadar hep sürüyle Tanrı var. Amon bilmem ne Horüsler, İzisler, Ozilisler diyor ki Tanrılar yoktur diyor. Bizleri yaratan tek bir Tanrı vardır diyor. O da Güneş'tir diyor. Atom, Tanrı atom. ...bunu dediği zaman tabii Mısır bulak oluyor yani... ...binlerce insan yıllarda, uzun yüzyıllardan beri... ...işte Amon'a tapıyor, bilmem niye tapıyor derken... ...birisi çıkıyor diyor ki tanrılar yoktur diyor... ...ama arkasında kuvvetli bir ordu var... ...onu önce yaratmış... ...onun yanı sıra yepyeni bir ruhban sınıfı yaratıyor... ...yani Atoncular, Atonizm dediğimiz... ...Aton rahipleri falan filan... ...ve gerçekten de, de amon tapınaklarını falan... ...kapatıyor ve başa geçiyor... ...öyle bir dönem bu ve... ...baktığımızda tek tanrıcılık yani... ...bir yerde ilk monotoist... Var mıydı başkası bilemeyiz. Ama yazılı olarak günümüze kadar gelmiş belgesellenmiş olan tek isim bu. Peki bunu biraz daha el arttırarak burada bu programda aykırı fikirlere hep yer veriyoruz. Tabii Freud has belgeler merak edip okuyan dinleyicilerimiz hatırlayabilirler. Freud da esasında Musa'ya bu inanışın bir devamı olarak bakıyor Aynen. ki Heredot'tan vatandaşımız Heredot'tan da referans verip ya sünnet Mısır'dan gelmiştir e eğer bir insan tutup da sünneti önerebiliyorsa bu da Mısır'daki Akhenaton geleneğinin devamıdır gibi böyle bir Akaraton'dan çok da eski sünnet şimdi bu hep tartışıldı uzun bir süreç içinde hani İbraniler mi ilk sünneti yapanlar Mısırlar mı diye hatta İbranilerin sünnet, ilk sünneti yaptıkları hep e, büyük bir grup tarafından bu tezin arkasında duruluyordu. Ama e, bütün her şey artık ortaya çıkarttı ki ilk sünneti yapanlar ve hatta ilk sünnet yapanlar, sünneti kendilerine gelenek haline getirmiş olanlar Mısırlar çıkıyor. Çünkü biz Musa'dan bahsettiğimiz zaman Hz. Musa İsa'dan önce 1200'lü yıllara, ee, gönderiliyor yani iki Ramses dönemi yani senin dediğin gibi gerçekten de e, çok güzel bir şey söyledin Akhenaton'dan bir 90 yıl sonra görüyoruz biz Musa'yı ve kimi e, bilim adamlarına göre kimi tezlere göre Musa'nın Akhenaton'un partizanı oldu yani o tek tanrı dinciliği e, devam ettiren anlam olarak karşımıza çıkıyor fakat bir sünnete bakarsak sünnet çok çok eski. Çünkü bugün gidiyoruz görüyoruz Sakkara'da şurada burada. O eski imparatorluk mezarları. Eski imparatorluk ne demek? 2600'lü 2500'lü yıllara giriyorum ben İsa'dan önce. Yani Akenoton diyoruz. Yok efendim Musa diyoruz. 1200'lü yıllar 1300'lü yıllar ama öbürü 2600 2500'lü yıllarda Sakkara'ya gittiği zaman mezar duvarlarında sünnet sahnesini görüyorsun. Resmen o zaman doktor almış adam pü, pü, pü, pü şeyi, pübisi alıp kesiyor yani sünneti yapıyor. Onun gibi bir iki tane daha şey var yani doktor mezarlarında falan var bunun görüntüleri. Muhteşem bir olay. Ya hatta bu Kapadokya'da İsa'nın sünnet olduğunu iddia ettiğimiz bazı fresleri falan gösterince herkes çok şaşırıyor. Yani İsa'da, İsa'da, İsa'da sünnet olur. Hristiyanlık kelimesinin H'sini kullanmamış İsa sünnetlidir peygamber. ve enteresan bir şey var. Gene bilinmeyen bizim Hristiyanlarımız da bunu pek bilmez. Bu 30-40 yıl önce Vatikan tarafından artık iptal edildi. Kaldırıldı. Çünkü gülünç bir duruma gülünçmüştü. İsa'nın sünnetinin günü yortusu vardı eskiden. Ocak ayıdır o da gene. Ee, o yortu kaldırıldı. Yortu günü dualar ediliyor, ilahilerin sünnet ediliyor yani bunun yortusu. Ve bunun ilahileri, duaları. Vatikan bunu kaldırdı. 30-40 yıl mı ne oluyor öyle bir şeydir bu. Ama iki tane kilise var, birisi İtalya'da, şu anda ilk kilisenin adı gelmiyor aklına. Kutsal emanet olarak gelen şeylerden birisi. İsa'nın ıı, deri parçası, minnacık. Sen şey o simpu pulbismi öyle bir şey var ismi yani aziz ismi azizleştirilmiş bir isim verilmiş buna o küçük deri parçasına. Tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bir tane de Portekiz'de var öyle. Hani iki tane olamaz veya birisini aldılar da dedenin parçasını ikiye mi böldüler bilemeyiz çünkü minicik şeyler bunlar. Kutsal emanet olmuş yani İsa'nın vücudu diyelim. Ya sevgili dinleyiciler biz tabii program henüz başlayamadık fark ettiyseniz. Ancak ilk kereye gelmişiz. Saate bakarak onu görüyoruz. Ulu buruna geçiyoruz. Ee, i̇kinci yarıda geçelim. Ee, <gülüyor> sevgili Turuk lütfen bir ara şarkı. Valla burada edelim. biz Mısır'dan söz ederken ne yakışır? Süveyş kanalı açılırken Hıdiv İsmail Paşa'nın efendim ısmarladığı... Ee, o meşhur verdiği ısmarladığı bunun için paralar verdiği ve Süveyş Kanalı açılırken galasının yapıldığı imparator içi öjeni falan gelmişler oturmuşlar koduklara Ayda. Ayda o zaman Ayda'dan süremiz yetecek kadar bir bukle dinleyip trompetler, trompetler çıkarsa karşımıza trompet Ayda'sı dinleyip e, ikinci yarıya devam edelim bir yere gitmeyin çünkü daha başlayamadık görüşmek üzere. 95.0 açık radyodan tekrar merhaba Akdeniz'de pusulasız ...Turgay Tuna eşliğinde devam ediyor efendim... ...umarım, umarım Ayda'yı beğendiniz... Evet, Turgu abi nerede kalmıştık? ondan söz ederken, Musa'dan söz ederken biz geleceğiz şimdi Ulu Burun Batı'na. Çok önemli. Çünkü bu işin içinde de sen varsın aslında. 360 derece arkada sizler varsınız. Ulu Burun'un e, tabii ki bir Bodrum Sualtı Müzesi ile başlayan Cemal Pulaklar, efendim kulaklar açındasın Cemal Hoca'nın. Ondan sonra efendim Atilla Beyler, şunlar bunlar, Jean Bels çoktan vefat etti. O muazzam bulundu ki dünya, deniz arka ekoloji tarihinde de en muhteşem buluntulardan biri. Çünkü içinden sürprizler çıktı. Sana bırakıyorum Ulu Burunç. Sen bir Ulu Buruncusun. Ama ben belki seyahati de anlatabilirim. Abi şöyle çok e, sevinirim. Çünkü sana soracağım sorular da var. Önce bir küçük öz başlayayım. Benim kendi adama yapı söküm hikayemin başıdır Ulu Burun. Çünkü ben bir batı felsefeli bir e, rahliye teyzattan geçerek Mısır'ı çok küçümseyerek büyümüşüm. Haberim yokmuş. Bize göre e, dünya tarihi, felsefe tarihi Yunan'la başlar. Sen haklısın. Sider tamam. Ben Oluburun bozdu. <gülüyor> Doğru, haklısın bir şey daha bize Mısır öğretilmiyor. Öğretilmiyor. Ben çok daha iyiydi ve bu amatör merakımızın ya yani Oluburunun replikasını yapıp yola çıkmak üzere hareket ettiğimizde Mısır okumaya başladım. Sonra tabii seninle tanıştığımız için çok hızlanabildik. Ama bir ara onu da konuşmamız lazım. Yani bu Mısır'ın nerede başlayıp nerede bittiği ile alakalı. Fakat benim sorum tabii şimdi bu. Oluburunun kargosu neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuş. Yine 3.300 yıllık bir kargo muunta zaman bulundu. İçinde çıkan tabii bu nefertiti'nin müürü akılları çok karıştırdı. Amatör olarak bakıp da bu amarna mektuplarında içindeki kargoyla çok benzer listeler, benzer objeler olduğunu ben fark ettim. Bir yer dokumuştum yok. O yüzden yoruma muhtaç olduğunu biliyorum. Bir fikrin alarak devam edelim. Şimdi Ulu Burun basına baktığımız zaman bir kere tam da böyle Akhenaton'un Nefertisin yani eşi, kraliçe nefertisinin yaşamış olduğu dönemlere gidiyor. Yani karbon on dörtler falan bunu gösterdi. Bir Fenike gemisi malum. Kuzey Mısır'dan çıkıyor. Rotasını falan hep ortaya çıkarttılar. O sizin bakır külçeleri taşıyor bilmem ne. Ticaret gemisi. Çünkü evi bildiğim kadarıyla takip ettim hep onu. Çünkü sağ olsun Cemal Bey, Cemal Polak. Bana Amerika'dan o bütün araştırmalar yapıldığı zaman batık çıkartıldıktan sonra ben ondan rica etmiştim, yazışmıştık. O zaman da benim Nacizan'la 1999'da 3000 yıllık gizem Tutankamon kitabını çıkıyordu piyasaya. Ben onu hazırlarken bana koskoca bir koliyle böyle zarfla bana gönderdi onları hiç unutmam. Bütün o yayımlar bilmem neler işte yapılan araştırmalar. Orada tabi Nefertiti'nin üç tane mühürü var. Skarabe şeklinde son altın. Bir, bir iki şey şeyde o ya bir tane sifir somaltın değil mi? ama somaltın somaltın nefertitinin mührü demek gerçekten kraliçerin mührü demek. Şunu bir söylemek istiyorum. O dönemlerde sahtecilik mührü üzerine yok. Bugüne kadar çıkartılmış değil. Hani almış da nefertitinin mührünü sahte yapmış falan böyle şeyler yok. Gözükmüyor. A 2 e, nefertitinin mührü bu gemide ne arıyordu? Büyük soru. Şimdi nefertitinin baktığımız zaman biz sonuna bugün soru işaretleri dolu. Kimilerine göre vardı da işte eşinden sonra biraz idare etti de falan bilmiyor. Kesin bir şey yok. Çünkü yazılar kaybolmuş. Yok. O dönem öyle bir kayıp dönem. Sonu. Yan son iki yılında biz Akhenaton'dan biraz uzakta kaldığını göz Nefertiti'nin kuzey sarayında gözüküyor. Akhenaton güney sarayında gözülüyor. Biraz Akhenaton'un belki sağlık sorunları var, şu var, bu var e, bir şeyler. Ondan sonra Nefertiti birdenbire kayboluyor. Yani ölümü nasıl oldu, nasıl öldü, nereye gitti, ne bitti hiçbir şey bilinmiyor bugüne kadar. Ha bir gün mezarı çıkar bilemeyiz. Büyük sürpriz olur o da yani Mısır'ın <gülüyor> turizmini muazzam gene katlar. Ama şöyle bir durum var. Acaba soru şu. Nefertiti bu geminin içinde miydi? Diğerlere <gülüyor> mi kaçıyordu? Olur ya bilemeyiz. Bu biz varsayım. Çıkıyor Kuzey Mısır'dan. O zaman da İskenderiye falan ortada yok. Çıkıyor işte o gemiyle bir yerlere mi gidiyordu? Ha ve hatta Nefertiti'nin bazı şehri çalınmış mıydı da? Bu gemide bulunuyordu. O olabilir. O nedenle çok enteresan bir muamma bir şeydir. Bu Nefertiti'nin başka Mısır Eser'le de çıktı oğlu bulun batında. Bir tane çok güzel muazzam sümen gibi bir sedir ağacından yapılmış. Papürüsleri içine koymak için şey çıktı böyle iki kapaklı. Hala metteşisine kadar duruyor falan. Ee, ama Nefertiti'nin adıyla sanıyla resmen üzerinde kartuşu var adı var. Ee, neden o gemide böyle bir şey bulunuyordu? ...bu bir muamma tabii ama çok enteresan... ...bu çıktı... ...bugüne kadar nefertit'in bir tek mühürü bile Mısır'da bulunmuş değil onu da söyleyeyim... ...hani birçok kralın bir şeyleri bulunmuştur ama nefersiz bulunmuş değil... ...bizde çıktı... beni mukadderat düşünebiliyor ...ne kader, ne biçim bir şans bu... ...sen kalk süngerciler at aşağıya şeyi bildiğin gibi... ...çekerken bunlar çık... İyi adamlar da çok dürüst yani. Soyulup sovara çevrilirdi orası. başkalarının eline geçse. Jandarmaya haber ver. Ondan sonra işte 8 yıl sürdü öyle bir şey. Tabii, Mehmet o ekipte buldum. şey de vardı. Jefakko falan da vardı. Kulakları çınırdı. Tabii TİNA. O bana şey fotoğraf konusunda falan da yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan kendisine. Cemal Hoca gibi. Ondan sonra o, ben de uzaklardan öyle takip ettim. Ama senin sayende... Ki sizler ulum burmatını senin ve ekibi, içinde bulunan ekip 360 derece. Kalktınız onun aynısını çıkarttınız yaptınız. Muhteşem bir olay oldu. Koskoca bir tekne yaptınız siz. Yelkenlisiyle her şeyle. Ve siz bunu yani yüzdürdünüz. Bir de sizin bir sorunuz vardı biliyorum. Makara olayı. Çok büyük tartışma konumuzdu. Ya. Yoksa Cemil, Cemal Hoca bulunmadı batıktan koyamazsınız dedi. Tabii. Ee, haklı sonuçta. Yalnız batık hayat. değil. Yalnız batık değil. Mısır gemilerine baktığımız zaman şey yok. Mısır'da birkaç tane gemi var bulunmuş. Biliyorum. Evet. Makara yok. Peki abi bir soru soracağım o zaman. Bu tabii genel olarak e, çoğu insan bunu kendine sormaya da korkuyor. Biraz entelektüel birikiminiz varsa biliyoruz ki piramitlere uzaylılar yapmadı. Bu bir insan emeği. Ben Fakat, inanmıyorum. Ben de inanmayanlardan olarak hadi kibarca geçelim. Fakat o kadar büyük kütleleri makarasız taşımakta ne kadar akıl makara var imalatta. Değil mi? Piramit imalatı için konuşuyorum. Zor var sormadı var, var. var. şimdi aklı görüyorum da var var o varsa mutlaka denizci var. değişik makaralar bizim bugün bildiğimiz gibi makaralar değil biraz değişik ama var kullanmış <gülüyor> odunu almış şöyle yent yani ahşabı üzerine makara gibi yontmuş onu kullanmış var var çünkü bro bronz çağı çok gelişmiş bir çağ yani her şey bronz çağıyla var. başlıyor bilebildiğimiz aşağı yukarı evet. ve o denizci de o zamanın çok büyük bir Lideri yani bir kaptan çok büyük bilgilere vakıf bir insan. O tekneyi bütün o limanlardan gezdirip nereden biliyoruz gezdiğini işte bütün o amforaların cinslerinden orada limanları da ezbere bildiğimiz için o kolay bir işti. biz bugün yapamıyoruz bunu. Mutlaka makara vardıysa o da teknede kullanmıştır diye biz tüme varmıştık. Konumuz oydu yani Cemal Özel e ama sonuçta ya. kullanmadık ve çok zorlandık tabii ya yani makarasız çok zor. <gülüyor> yani e, bilmiyorum artık. Belki de vardı bir şeyler ama... ...makarasız da kullanmak çok zor. Siz zaten çok zorluklar çektiniz çok. biliyorum. Ama bir Kıbrıs'a kadar gidip geldiniz <gülüyor> bu arada değil mi? <gülüyor> bir de bize Muhteşem. Nasıl, zor. <gülüyor> Nasıl, döndürüyordunuz, ne yapıyordunuz, kaldırıyordunuz o yelkeğini <gülüyor> bilmem ne. Ben siz marinaya geldiğiniz zaman... Gidiyordum Marina'da işte Osman Bey falan vardı orada. Geminin altına girince tabii şaşırdım kaldım yani. Koskoca altında masanız bilmem ne yemek yediğiniz yerler şu bu kav gibi o şişelerin evet. konduğu yerler falan muhteşemdi. Sonra... Abi şey enteresan yani biz onu bir deneysel proje olarak yaptık. Fakat biliyoruz ki Mısır'ın önderliğinde Akdeniz ticareti o zaman birbirlerine çok sıkı sıkı bağlı. Tabii. E var ve okuyorsun git, binlerce var, bin gitmişler. Ne, yani... var acayip. O gemiden Acayip. belki binlercesi o sefer yapıyor. Tabii tabii tabii. Biz bir tanesini tabii, batık tabii, olduğu tabii, için tabii. bulabildik. Yani Bronze Çağ gerçekten garip bir Bir de Fenike'liler muhteşem. Tabii. En büyük denizciler Fenike'liler. Bulunan de bir Fenike gemisi. Fenike'liler enteresan Sidar. Çünkü bütün Akdeniz Cana'da her yerde varlar. Kartaca'nın kurucuları. İngiltere. Tabii ama enteresan olan adamlar Cebeli Tarık'tan çıkıyor. E biz gidiyoruz mesela seyahatlerimizde, turlarımızda Agadir taraflarına iniyorsun. Atlantik kıyılarında neredeyse şey geleceksin, Mauritanya'ya geçip Senegal'e geleceksin. Orada bakıyorsun adamların izleri, her şeyi var, gelmişler, kurmuşlar, liman kurmuşlar, fenikerler. Orada kadar iniyor adamlar, müthiş. Oraya iniyor, adamlar. Britanya'da, Korma'da Orada çıkıyorlar. Kadar. çıkıyorlar, kalay getiriyor, ya, Akdeniz aflasında kalay ya, yok. Ya. Düşünebiliyor musun? Denizcilik ve şey camcılık, onlar evet. da böyle. Bir de Murex. evet. evet. Murex. Vallahi, e, şöyle bir söz alalım bir program daha yapalım çünkü bir sürü not almıştım hiçbirini daha soramadım bir genel giriş yaptık esasında kitaplarından falan da bahsedemedik e, bir program daha yapmak üzere şimdilik e, veda etmek durumundayız dinleyicilerimiz. Tamam bir yerde <gülüyor> yine geliriz. <gülüyor> Sevgi dinleyicim hoşçakalın. Turgay e, Tuna'yı <gülüyor> Google'a yazarak zaten detaylara ulaşabilirsiniz ama bir program belki peşine yaparız diye hayal ediyorum detayları için bize bağlı kalmaya devam edin Hoşça kalın